Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Sözlerime Yüce Rabbim, Hamdü Sena, Alemlerin Efendisi, Allah'ın Sevgilisi, Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selamla başlıyorum. Önce bir düzeltme yapayım. Bülvaki Gömür Bey'in dediği gibi henüz profesör olmadık. <gülüyor> evet, yardımcı, doçent olarak görev yapıyoruz. Ee, Mekke'de Nurettin Yıldız hocayla beraberdik. Mekke dönüşünde Marmara İlahiyat'ta görev yaptım. İlim Yayma Cemiyeti'nde tanışman olarak görev yaptım. Çanakkale İlahiyat'ta görev yaptım. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi Hadis Ana Bilim dalındayız. Rabbim çalışmalarımıza bereket versin. Sizlere de hayırlı çalışmalar, hayırlı verimli, bereketli hizmetler nasip ve müyesser eylesin. Ee, Benden istenen konu haddini bilme konusu. Kur'an-ı Azim'in haddi bilmekten çok haddi aşmakla ilgili e, ifadelere yer verilmektedir. İtida, taaddi, bağy ve tuyan kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de geçer. La ta'tedu. İnne Allah la yuhibbu'l mu'tedin. Haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Her cuma günü imam minberden inerken bagyi, haksız yere zulmetme anlamında haddi aşmadan söz eder. Tuyan azgınlık yaparak haddi aşma. Cenab-ı Hak Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın çizdiği sınırlar anlamında ''hududullah'' tabirini kullanır. ''Tilke hududullah'' Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim bu sınırları aşarsa acıklı bir azap verileceği vadettir. Genellikle evlilik, boşanma, miras konularında Allah'ın koyduğu sınırlardan söz edilir. Haddini bilmek denince Cenab-ı Hak Celle Celal Hazretlerinin herkes için çizdiği bir sınır vardır. Bunun adı kulluktur. Kul olduğunun bilincinde olmak. Hakkını bilmek, görevini bilmek, haddini bilmek anlamında. Bu şuur sorumluluk şuuruyla, helal-haram e, anlayışıyla, bu şuur vazife şuuruyla anlatılır. Haddini bilmek, bir kulun Rabbisine karşı, peygamberine karşı, ailesine karşı, anne babasına karşı, çevresine karşı, bütün insanlığa karşı görevlerini ...en güzel şekilde yerine getirme anlamındadır. Günümüz insanı, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifinde açıkça beyan ettiği gibi... ...sınırları aşmayı kendisine bir hedef olarak kabul etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...üç özellik vardır ki insanı helak eder maneviyatını yok eder. Şahsiyetini rencide eder. Bir şuhhun muta aşırı açgözlülük, maddi hırs, tamahkarlık. İkincisi ve haven muttaba nefsi arzularına aşırı derecede bağlanma. Şehvetine nefsin haram arzularını yerine getirme ve üçüncüsü ve icabul mer'i bir ra'iye kişinin kendi görüşünü beğenmesi kendini beğenmesi açgözlülük nefsi arzuları tatmin etme nefsin haram arzularını tatmin etme ve kişinin kendi görüşünü beğenmesi bencil ve egoist olma durumu bütün bunlar işte bir kimsenin haddi aşmasına sebep olmaktadır. Aleyhisselatü Vesselam getirdiği, tebliğ ettiği, anlattığı, öğrettiği İslam prensiplerinde herkesin görevi bellidir. Ailede, eğitimde, yönetimde, toplumda bütün görevler ve sorumluluklar çizilmiştir. Bu görev ve sorumlulukların bilinmemesi veya bunların aşılması dengenin toplumda, ailede dengenin kaybolmasına sebep olmaktadır. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bütün hadisi şerifleri bizim için birer ölçü, birer kriter bizim için birer nebevi mesaj niteliğinde sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şeriflerinde istenen ölçüleri açık ve net olarak belirttiğini görmekteyiz. Kısa, özlü ve son derece veciz ifadelerle ama son derece anlamlı ifadelerle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz görevleri ve sorumlulukları beyan etmiştir. Hepinizin bildiği mesela bir hadis-i şerifinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kullukum ra'in وَكُلُّكُمْ مَسْعُولُنْ عَنْ رَعَيَّتِهِ Hadis-i şerifinde önce devlet başkanını sonra hizmetçiyi yani en üst noktadan en alt noktaya var, varıncaya kadar herkesin sorumluluklarını beyan etmiş sonra aile reisinin sonra hanımın görevlerini beyan etmiştir şimdi وَكُلُّكُمْ رَعَيْنْ hadisini tercüme ederken benim farklı bir tercümem var. Yeni bir tercüme. Küllüküm râin nedir? Hepiniz çobansınız. Hepiniz emriniz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Hepiniz yöneticisiniz şeklindeki bir tercüme çok daha doğru. Hepiniz bir anlamda yöneticisiniz. Ra'in kelimesinin manalarından biri çobandır. Diğeri koruyan, gözeten, ismi faildir biliyorsunuz, ilahiyatçısınız. Yani Ra'a'nın ismi failidir. Koruyan, gözeten, bakan, idare eden anlamıdır. Hepiniz bir anlamda idarecisiniz. Hepiniz bir anlamda yöneticisiniz. Hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz şeklindeki tercüme. Çok daha doğru bir tercüme olması gerekir. Yani herkesin sorumluluğu beyan etmiş. Beyan edilmiş, açıklanmış, net olarak ifade edilmiş. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz zihinlerdeki bazı kavramları da zaman zaman düzelterek yeni, yepyeni bir İslam medeniyet manzumesinin temellerini ortaya koymuştur. Günümüz insanı haddini bilmiyor. Haddini aşıyor. Çünkü günümüz insanı sadece hürriyetler, sadece görevler, sadece haklar açısından kendi çerçevesini belirliyor. Dolayısıyla bu zaman zaman birbiriyle çelişiyor çatışıyor. Halbuki İslam'da ilk önce öğrendiğimiz 3 yaşındayken 4 yaşındayken bize öğretilen kimin kulusun kimin ümmetisin. Yani bir çerçeve çiziliyor. Allah'ın kulu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma. Zihnimiz, düşüncemiz, hayatımız her şeyimiz bu çerçevede. Dolayısıyla belli bir çerçevede olan insanların anlaşması da, yürümesi de, görüşmesi de, hepsi veya çalışması, yaşaması da son derece gayet tabii olacaktır. İslam dünyasında mesela Haçta Umre'de çok farklı renklerde, çok farklı kültürlerde, çok farklı milletlerde insanlarla görüşüyorsunuz. Ancak aynı kitap, aynı rasul, aynı esaslar etrafında birleştiğinizi görünce anlaşmanız dilini bilmeseniz bile son derece gayet tabii bir şekilde gerçekleşmektedir. Önce ilkelerin ortaya konması gerekiyor. Önce esasların ortaya konması gerekiyor. Bu esaslar çerçevesinde herkesin kendi görev ve sorumluluklarını tayin etmesi gerekiyor. Haddi bilmek denince yani Ali sallallahu ve mesela bir hadis-i şeriflerinde ilmin ortadan kaldırılacağını haber veriyor. Kıyamet alametlerinden biri ilmin ortadan kaldırılmasıdır. Ve kendisine soruluyor Ya Rasulallah ilim nasıl ortadan kalkar? Yani bizim beynimizden, kalbimizden ezberlediğimiz, öğrendiğimiz şeyler çekilip alınacak mı? Hayır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Allah alimlerin canını alır. Alim kalmayınca insanlar cahil, bilgisiz kimseleri kendilerine başkan edinirler. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Ve hem kendileri sapıklığa düşer, hem de başkalarını sapıkla düşürürler. İza lem yubqi alimen ittakadha ennas ru'usan juhalan faftu bi gayri ilmin faddalu wa Yani bilgisizce fetva vermek bir kimsenin haddi aşması demektir. İlim erbabının veya takva erbabının vazifesidir, görevidir fetva vermek. Feselû <gülüyor> Ehle zikri inkuntum la talemun. Bilmiyorsanız takva, zikir ve ilim ehline sorun diyor kitabımız. Yani burada bir sınır çizilmiş. Bu konu ilim, takva ve zikir ehlinin konusudur. Bilgisizce fetva verilmesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyan ettiği kıyamet alametlerinden biridir. Haddini aşmaktır bir askeri harekat esnasındaydı. Üsame bin Zeyd radiyallahu anh'ıma bir kafirle karşı karşıya geldi ve onu yere yatırdı. Tam kılıcı çekeceği sırada kafir kelimeyi i tevhid getirdi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Buna rağmen Üsame kafir öldürdü. Dönüşte Medine'ye vardıklarında bu durum Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e anlatıldı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e kateltehu badema kale la ilahe illallah bunu o kadar tekrar etti ki yani la ilahe illallah dedikten sonra mı sen onu öldürdün? Öyle dediği halde mi öldürdün? deyince yani e, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu ifadesinden sonra Üsame bin Zeyd radıyallahu anh, keşke e, o zamana kadar ben Müslüman olmasaydım. Keşke yeni Müslüman olsaydım. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sözü çok ağır gelmişti. Peygamberimizi çok çok üzen olaylardan biri olarak gerçekleşti. Yine bir askeri hareket esnasında bir ee, mücahit cünüp olmuştu. Gusletmesi gerekiyordu. Ama ağır yaraları vardı. Teğemmüm essem olmaz mı diye arkadaşlarıyla görüştü. Hayır dediler. Mutlaka gusletmelisin. Bunun üzerine gusledince yaraları azdı ve şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durum aktarıldığında katelekumullah Allah onları helak eylesin. Efela şifa ul-iyyil cahil bir insanın şifası ehline sormak değil midir? Niye ehline sormadınız? Onun ölümüne sebep katelehumullah katelehumullah şeklinde. Yani onu onlar öldürdü cahil bir kimsenin şifası ehline sormak değil midir? Nerede bir haddi aşma fiili yaşanmışsa bunun adı batıldır. Aleyhisselatü vesselam derhal müdahale etmiştir. Mesela kasideler söyleniyordu mescitte. Kasideler bir takım kasidelerde savaş hatıraları anlatırken aramızda gaybı bilen bir peygamber var denince durun dedi peygamberimiz. Gaybı bilen sadece Allah'tır. Ben gaybı bilmiyorum. Yani hemen müdahale etmiştir. Bunun içindir ki hadis derslerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Peygamber Efendimizin kavli sünneti, fiili sünnet yanında bir de takriri sünneti vardır kavli sünneti, Peygamber Efendimiz'in sözlü ifadeleri. Fiili sünneti, davranışları. Takriri nedir? Aleyhisselatü vesselam onayladıkları, sessiz kaldıkları, takdir ettikleri veya tasvip ettikleri, onayladıkları şeyler olarak anlatılır. Yani Peygamberimiz hiçbir zaman batıl karşısında haddi aşma karşısında susmamıştır. ve Efendimizin bu özelliği sahabe-i da aynen e, intikal etmiş ve tarih boyunca hiçbir sahabi hiçbir haksızlık zulüm ve batıl karşısında sessiz davranmamıştır. Haddi aşmaya karşı en güzel tepkiyi ya elimizde ya dilimizde ya da gönlümüzde koymak mecburiyetindeyiz. Haddini bilmeyenlere haddini bildirmek ama bunu gereken, tavsiye edilen ve meşru görülen çerçevede yapmak mümin kulun görevidir. Günümüz insanı bu noktada belli bir eğitimden, belli bir manevi terbiyeden geçmediği içindir ki çatışmalar olmaktadır. Önüne gelen herkes konuşmakta. Önüne gelen herkes kendisini haklı görmektedir. Çünkü haklılık ölçüsü, haklılık kriteri olan Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve tarih boyunca ehli sünnet alimlerinin mübarek sözleri toplumdan, toplumun kültüründen uzak kalmıştır. Geri planda kalmıştır. Dolayısıyla bizim görevimiz bunu ön plana getirmek ve bu manada bunu, bunun bizim ön plan almak bizim vazifemiz olacaktır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabeyi i kiramı öyle bir eğitime tabi tuttu ki bugün hangi aydayız diye sorduğu zaman cevapları neydi? Allahu ve Alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bugün hangi gündeyiz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani kendilerini Allah'a ve Resulüne teslim etmiş insanlar. Ve tarih boyunca bu manada eğitim ve terbiye devam etmiş. Ve derslerde, çalışmalarda bu eğitimi alan insanlar çok farklı bir şekilde bu görevini yerine getirmişlerdir. Sultan Melikşah Alparslan'ın e, oğlu Nizamülmülkü babası gibi huzur derslerinde görevlendirmişti. Huzur dersleri sarayda önce saray elemanlarına ve sonra e, diğer komutanlara, diğer yetkililere verilen dersler şeklindeydi. Ancak ee, bu derslere katılacak insanların masrafları, bu derslerde bulunacak insanların e, ulaşım masrafları hayliye gün tutunca Sultan Melikşah Nizamülmülkü görevden almıştı. O güne kadar mahkemelerde davalar yok denecek kadar azdı. Savaşlarda ordu galip geliyordu. Halk arasındaki problemler, sıkıntılar askariye inmişti. Bir müddet sonra ordu gerilemeye başladı, mağlup olmaya başladı. Halk arasında huzursuzluklar baş göstermeye ve davalar atmaya başladı. Melikşah Nizamül Mülkü çağırdı. Dedi ki daha önce bir huzur ortamı vardı, şimdi bu huzur ortamı kayboldu. Bunun sebebi nedir? Melikşah'ın e, bu sorusuna Nizamülmülk'ün verdiği cevap daha önce iki ordu vardı. Ceyşülleğil ce Nehar Gece ordusu gündüz ordusu. Sen gündüz ordusu denilen sadece memurlara ve askerlere itimat etmeye başladın. Gece ordusu ilim erbabı İkinci plana atıldı, huzur dersleri bırakıldı. Bunun sebebi budur denmişti. Ve derhal bütçeye yine büyük bir meblağ konuldu. Siracül Müluk adlı eserde bu olay anlatılmakta. Ve e, o ordu yani gece ordusu denilen alimler ve gönül erbabının sohbetleriyle gitgide halk arasında bu durum gerçekleştirildi. Eğitim çalışmalarının hedefi, eğitimin tarifi nedir? İnsanı belli ilkeler çerçevesinde, belli prensipler çerçevesinde yetiştirmektir. Yani haddini bilmesini öğretmektir. Şu sıralarda oturanla oturmayanlar arasındaki farkı toplumda görürsünüz. Ne zaman nerede konuşacağını, ne zaman nerede nasıl davranacağını... İşte bu eğitim sayesinde öğreniyoruz. Ama bu eğitim bir de manevi eğitimle takviye edildiği takdirde işte o zaman gerçek eğitim olacaktır. ebul Hasan, en nedviyi bilirsiniz. Hindistan Müslümanlarının reisi ve aleyhissalatü ve Efendimizin torunlarından Arap Dili ve Edebiyatı Üstadı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Eserleri birçok eseri Türkçe'ye tercüme edilmiş ve ilk e, konuşmasını 27 yaşındayken Mısır'da Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti başlıklı konferansı şeklinde yapmış. Bu konferansta Hasenil Ben Seyyid Seyit Kutuplar ve çok değerli şahsiyetler bulunmuş. Şimdi bu zat diyor ki: İnnat Taleem el Hadis la yü'almu Aynb talib dümua, veya kalbuhul Modern eğitim iki şeyi öğretemedi. Bir göz yaşi, iki gönül duyarlılığı. Öğrenciye göz öğretemedi ve gönül duyarlılığı, huşu denilen gönül duyarlılığını öğretemedi. Bu göz hassasiyeti olmazsa, gönül duyarlılığı olmazsa, insanın haddini aşmaması için hiçbir sebep yok. Bugün Amerika'da 5 dakika elektrikler kesildiği zaman hırsızlık olaylarının alabildiğine yaygınlaşması yani polisiye güç ortadan kalktığı zaman neler yapılabileceğini gösteriyor. Halbuki müminin kalbinde Allah korkusu denilen bir güç vardır ki hiç kimsenin olmadığı yerde bile bu Allah korkusu onun haddini bilmesine vesiledir. <Sessizlik> Nerede olursan ol Allah'tan kork hadisi şerifi. Hangi konumda, hangi durumda olursak olalım bizi e, bu noktada sınırlamaktadır. Bir nehir kenarında bile olsanız abdest alırken suyu israf etmeyin emri haddimizi ortaya koy. Nehir benim harcadığım suyla elbette nehir suları azalacak değil. Yani ama nehir kenarında olsak bile bir haddi aşmak. İsraf savurganlık nedir? Haddi aşma örneğidir. Tasarruf veya tutumluluk nedir? Haddini bilme örneğidir. Yani haddini bilme ve haddini aşma konusu bütün ahlaki ilkeler, bütün ahlaki değerlerle iç içedir. Ve men ve men yüzzim şu'airallahi fe inaha min takval kulub. Kim Allah'ın değer verdiği ölçülere değer verirse bu kalplerdeki takvadan kaynaklanır buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan. Yani değerli olmanın yolu Değerlere değer vermektir. Bir takım değerleri olmayan kimse elbette değersiz kimse olacaktır. Yani biz kaliteli bir Müslüman, seviyeli bir Müslüman olmak için Kur'ani ve Nebevi değerleri baş etmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada haddimizi, sınırımızı, görevimizi, sorumluluğumuzu bilmemiz gerekmektedir. Bizim dışımızda bir takım insanlar haddi aşarsa, haddi aşanlara karşı verilecek cevap, emr bil maruf, nehyanil münker veya hakkı tavsiye yahut hatırlatma, tebliğ, irşat ve benzeri görevlerle görevlendirilmiştir. Aslında bütün peygamberlerin, bütün alimlerin, bütün salihlerin, bütün mürşitlerin, bütün gönül erbabının, İki önemli görevi vardır. Biri ıslah-ı nefistir. Kendisini ıslah etmektir. Nefsin arzularını dengelemektir. Nefsin haram arzularına engel olmaktır. Nefis tezkiyesidir. Bir ikincisi toplumun ıslahıdır. Bu iki görev birbirine paralel. Bir İslam alimi öyle diyor. Eğer ben Sadece nefis ıslahı ile meşgul olacak olsam hayatım boyunca bir başkasına bakmaya zaman bulamam. Dolayısıyla kendi nefsimizi ıslah ederken istenen, emredilen ilahi ve nebivi ölçülere göre yaşama arzusunu gerçekleştirirken topluma da fayda vermem, hizmetle, davetle, irşatla, tebliğ ve diğer görevlerle toplumu ıslah etmem devam edecektir. Yani her iki görev birbirine paralel olarak devam edecektir. Peygamber Efendimiz'in haddini bilme ile ilgili hadis-i şeriflerinden biri Tuba limen şagalehu aybuhu ay anoyu bin naz. İnsanların kusurlarını bırakıp da kendi kusurlarıyla kendi ayıplarıyla meşgul olan kimseye ne mutlu. Tuğba ne mutlu. Limen şagalehu aybuhu. Kendi ile meşgul olan kimseye ne mutlu. Nas. İnsanların kusurlarını bırakıptı. Benim kusurlarım, benim hatalarım, benim eksikliklerim, benim günahlarım, beni daha çok ilgilendirmeli. Ama bu ilgilenme başkalarının kusurlarını ayıplarını görmezden gelme, gelmeye de sebep olmamalıdır. Yani hem nefsi hem toplumu ıslah. Haddimizi bilmek demek bu noktada kibirli olmamak demektir. Bencil olmamak demektir. Kul olduğumuzun şuurunda olmak demektir. Mesela Aleyhissalatu vesselam efenimiz la tadribu ima Allah Allah'ın kadın kullarını dövmeyin diyor. Hanımlarınızı diyebilirdi. Kızlarınızı diyebilirdi. Kadın kullarını derken yani onlar da Allah'ın kuludur. Siz de Allah'ın kulusunuz. Sizin göreviniz var, onların görevi var. Size tanınan bir takım özellikler var, onların özellikleri var. Farklı değilsiniz. Allah'ın kulu olma noktasında yani Allah'ın huzurunda ve hukuk önünde insanlar eşittirler. Burada eşit diye işaret var. لَا تَمْنَعُوا ima اللّٰهِ <gülüyor> اَنِ Allah'ın kadın kullarının mescitlere gelmesine engel olmayın. Yani onlar da Allah'ın kulu, onların da manevi açıdan kendilerini geliştirmeye ihtiyaçları var. Engellemeyin. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bu çocuk bu yaşlıysa bu gençse, bu kadın, bu erkekse, bu işçi, bu işverense bulundukları konum itibariyle değerlendirilmeleri gerekir. İşçi benim görevim budur diyecek. Benim görevim verilen vazifeyi yerine getirmek. İşveren de onun işçinin hakkını zayi etmemek diye düşünecek. Ama görevden çok günümüzde haklar ön plana çıkmakta. Dolayısıyla bu hakları alma noktasında haddi aşma gündeme gelmektedir. Devlet görevini yaptığı takdirde, vakıflar görevini yaptığı takdirde, eğitimciler görevini yaptığı takdirde, aile görevini yaptığı takdirde herkes kendi çerçevesi, kendi haddi, kendi hududu çerçevesinde hayatını devam ettirecek ve o zaman istenen huzur ortamı doğacaktır. E bugün İslam dünyasında gözler yaşlı. Bugün İslam dünyasında oluk oluk kan akıyor. Sebep nedir? Tuğyan'dır. Haddi aşmaktır. Bir takım idarecilerin zulüm, işkence, istibdat ortamına karşı halkın patlama noktasına gelmesidir. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efemiz'in her toplantıdan sonra okuduğu bir dua var. Ve bu duada buna işaret ediliyor. Allahümme, bu duanın son cümlesi Allahumme la tusellit aleyna biznubina men la yekâfuke fîna ve la yerhamuna Allah'ım günahlarımız sebebiyle senden korkmayanları ve bize merhamet etmeyenleri bizim başımıza bela eyleme. Allah korkusu taşımayan ve merhamet duygusundan mahrum insanlar İslam ülkelerinin başında yönetici olduklarında ve tuyana sebep olacaklar haddi aşacaklar neticede İslam dünyasındaki olaylar meydana gelecektir Halepçe'de Halepçe'de Suriye'de bir günde kimyasal silahla 8 bin kişi öldürüldü bu bir tuyandır bu bir haddi aşmadır e bunun önüne geçilmesi için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam ümmetine bir görev veriyor. Önce dua edin diyor. Sonra bu duanın gereğini yerine getirin. Allah korkusu ve merhamet duygusu olmayan insanlar bizim başımıza çöreklenmesin. <Sessizlik> Allahümme la tussellit aleyna bizunubina men la yekâfuke kefina ve la yerhamuna. Günahlarımız sebebiyle bunlar başımıza çöreklenmesin. Yani yaşanan bütün olaylarda haddi aşma vardır. Halbuki başkasının hürriyetinin başladığı yerde çok meşhur ifade benim hürriyetim sona ermektedir. Trafik kazalarının büyük çoğunluğu haddini bilmemekten, haddi aşmaktan kaynaklanmaktadır. Aileler Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle kurulur. Öyle değil mi? Kızımı istemeye geldiklerinde yüzüm kıpkırmızı kesildi. Dediler, hocam kötü bir şey mi söyledik? Allah'ın emriyle, peygamberimizin kavliyle derken konu anlaşıldı. Yani ecdadımız öyle bir özetlemiş ki aileyi, Allah'ın emri peygamberimizin kavli deyince ilk akla gelen ne oluyor? Evlilik oluyor. Yani bir müessese kurulacak. Bu müessesenin temeli Allah'ın emri, Resulullah'ın kavli olacak. Bir binanın bir kolonları vardır. Şu kolon gibi bir de kirişleri vardır. Kolon ve kiriş sağlam olursa bina sağlamdır. Yani depremde dayanıklık buna göre ölçülüyor. Kolon Kur'an'dır, kirişte sünnet-i seniyye. Aile binasının temelinde bu Kur'an ve sünnet ölçüleri hakim böyle kuruluyor ailelerde son on yılda boşanmaların bir önceki on yıla göre on kat artmasının sebebi nedir? birbirini seven birbirini tanıyan bugün gençler birbirini tanımadan evlenmiyor eski evlilikler gibi değil birbiriyle konuşuyor, tanışıyor, anlaşıyor bütün bunlara rağmen niye aileler çatır diyor haddini bilmemek çünkü beklentiler fazla. Gelinin beklentileriyle damadın beklentilerinin karşılanması mümkün değil. İki taraf görevini değil haklarını gündeme getiriyor. İsteklerini, beklentilerini gündeme getiriyor. Dolayısıyla ailede bir sürü o güzel günler geçtikten sonra ilk aylardan sonra çatışma başlıyor. Halbuki bu aile ne diye kurulmuştu? Allah'ın emriyle, Peygamberimizin kavliyle. Yani Kur'an ve sünnete uyma, Kur'an ve sünnete bağlanma düşüncesiyle kurulan bir aile yıkılmaya yüz tutuyor. Haddini bilmemekten. Bu noktada iki taraf kendi görevini ve so haddini bilmek nedir? Görevlerini ve sorumluluklarını bilmek demektir. Haddini bilmek demek bir kimsenin kul olduğunu unutmamak demektir. Kulluk bilincini yaşamak demektir. Dolayısıyla haddini bilmek demek bir gün Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğini bilmek demektir. Her kuluyla ile Cenab-ı Hak bizzat konuşacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizzat ve ona sorular soracaktır. Allah'ın huzurundaki ...o anı düşünen bir insanın... ...zulmetmesi... ...Kur'an-ı Kerim ifadesi... ...yetida, taaddi... ...bagıy ve tuğyan... ...haddi aşmakla ilgili... ...Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce... ayet kerime var... ...ve bu ayet-i kerimelerde mesela bir ifsat... ...yine aynı şekilde... ...Kur'an-ı Kerim'de toplumun... ...haddi aşması olarak... ...toplumun çürümesi olarak ifsat anlatılmaktadır... ...bütün bunlarda... Allah'ın emrini tanımama duygusu, Resul'ün emrini tanımama duygusu. Ve bugün Allah ve Resul'ün emirlerine uygun günümüzde bir takım sınırlar çizilmiş. Bunlar tanzim için yani toplum düzeni için e, gerekli kurallar. Bunlara uyulması da emredilmektedir. Mesela e, Hz. Osman radıyallahu an öyle buyuruyor. İnne Allahe yezzeu biz sultani o yezeu'l-Kur'an. Allah Kur'an'la koymadığı bazı ilkeleri yönetici vasıtasıyla koyar buyuruyor. Dolayısıyla Kur'ani ve nebevi ilkeler yanında yöneticilerin Kur'an ve sünnete aykırı olmayan birtakım düzenlemeleri de bir insanın haddini bilmesi için uyması gereken gerek düzenlemelerdir. biri gelse trafik ışığında Arkadaş bunun Kur'an'la alakası yok. Sünnetle alakası yok. Yani niye kırmızı ışıkta durayım ben derse bu manada bu ölçüyü e, aşmış olmaktadır. Yani bütün kanunlar, yönetmelikler, bütün tüzükler, bütün sistem insanın belirli ölçüler dahilinde yaşaması gerektiğini göstermektedir. Ancak... Allah'ın salat ve bu manadaki ölçüsü hepsinden üstündür. Yani bütün beşeri ölçülerin üstünde bu nedir? La taate lil mahluki fi masiyeti'l <gülüyor> khalik. Allah'a isyan olacak konuda yaradılana itaat yoktur. İnne'me taatu fi'l ma'ruf itaat meşru ölçüler içerisindedir. Bir komutan bir askeri birliğe kendinize ateşe atacaksınız diye emir verdi. Abdullah bin Huzafe olması lazım. Askerler de kendine ateşe atmadılar. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e durum intikal edince eğer kendinizi ateşe atsaydınız, dünyada da ahirette de yanardınız. Çünkü ateşle azap etmek Allah'a mahsustur buyurdu. Yani o komutanın ...kendinizi ateşe attın emrini uyuması o mücahitler için yanlışlık olacaktır. Tıpkı bir hanıma beyinin şu bakkaldan bana içki getir dediğinde içki alması gibi. Çünkü burada o da haddini aşmaktır. Allah'ın emrini çiğneyen bir kocaya hanımın itaat etmesi söz konusu olamaz. Haddi aşan kimseye haddinin güzellikle, dille, elle, dille ve gönülle bildirilmesi bizim hadis-i şeriflerde öğrendiğimiz noktadır. Günümüz insanı aşırı özgürlükçü, aşırı hürriyetçi anlayışıyla, aşırı serbestlik anlayışıyla hareket etmektedir. Dün aşırı disiplin anlayışı vardı. Eğitimde, ailede hala bu aşırı disiplin anlayışı eğitimde, ailede nispeten devam etmektedir. Bunun zararları görüldü. Bugün de aşırı özgürlükçü bir anlayış hakim. Bunun da zararları görününce psikologlar, pedagoglar vesaire bunun da bir takım zararların olduğunu tespit edecektir. Halbuki İslami eğitimde, İslam ailesinde, İslam toplumunda sevgi, rahmet hoşgörü, adalet, ilim Allah korkusu sorumluluk duygusu helal lokma arzusu gibi ilkeler hakimdir çok enteresandır İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çalıştıracağı işçileri işçi pazarından aldığında bahçesinde çalıştıracak önce gelin oturun derdi Bugünkü konumuz emanet nedir? Emaneti anlatırdı. Ertesi gün mesuliyet nedir? Ertesi gün helal, haram nedir? Ertesi gün böyle belli bir değerler eğitimi derslerinden geçirdikten sonra tabii soru cevaplarla o işçilerden sen sen sen benim küfe mescidindeki derslere katılabilirsiniz. Siz de bahçede artık çalışabilirsiniz. Şimdi bütün gün anlatıyor. Diyorlardı ki ya imam anlatıyorsun. Biz anlaşmadık mı? Diyorsun. Yevmiyeniz neyse günlüğünüz neyse akşam veriyor. Ertesi güne gel. Ben kendi çalıştıracağım elemanı belli bir seviyeye gelmeden çalıştırmam diyor. Allah korkusu nedir? İhlas nedir? Mesuliyet nedir? Emanet nedir? Helal haram nedir? Bilmeyen bir insanı çalıştırmam caiz değildir. diyor. Yani belirli bir değerler eğitiminden geçtikten sonra o haddini bilecektir. O görevini bilecektir, sorumluluğunu bilecektir. Böyle bir eğitimden geçirdikten sonra hem yeni öğrenciler kazanıyor, nitekim Öğrencilerin bir çoğu, bakıyoruz mesela Abdullah İbni Abbas'ın talebelerinin bir çoğu köle, azatlı köle. Yani Mücahid, İkrime Said İbni Cübeyr, Atay İbni Yesar, Atay İbni Ebi Rabah, e, diğerlerine bakıyoruz. Çoğu köle pazarından alınmış, azat edilmiş ve sonra müfessir, muhaddis, fakih olmuş insanlar. Yani görevleri hizmet etmek, köle nedir? Hizmet eder. Hizmet edecek insanı alıyor ama zeka var, ama e, anlayış var, hafıza var, e, bu kimsenin ilim meclisinde değerlendirilmeleri lazım diyor. aza ediyor ve ilim meclisinde talebeleri olarak değerlendiriyor. Bizim bugün eksiğimiz, işte gözümüz yaşlı değilse, kalbimiz duyarlı değilse, bu noktadaki maneviyat eğitimi eksikliğinden kaynaklanıyor. İlahiyat fakültesindeyiz. Marmara İlahiyatta el maddiyetü el kadime tü kelimeleri geçti el ayamul maddiye el ayamul kadime geçmiş günler gelecek günler bir hadis şerif aklıma geldim yazdım tahtaya sıyamu <gülüyor> yevmi arafete tu kafiru senet el maddiyete ve el kadime arafet günü orucu geçmiş senenin günahlarına da gelecek senenin günahlarına da kefarettir. Araf'e günü, kurban bayramı araf'e günü tutulan oruç haç dışında olmak şartıyla iki senenin günahlarına kefarettir. Sayyad-ı Şerif senetel madiyete ve senetel kadimi çıkarken bir öğrencinin şöyle dediğini duydum. Dersimiz de vaaza benzedi. Yani el kadime ve el maadiye kelimelerinin hadis-i şeriflerinde hadis-i şerifte bir örneğini söyledik. Ya birkaç gün sonra işte Kurban Bayramı Arefe günü inşallah bu hadis-i şerife göre oruçlarımızı tutalım falan dedik. Çıkarken konuşmamız da vaaza benzedi. Niye? Çünkü ayet kullandınız, hadis kullandınız, manevi görevlerden bahsettiniz. Salt sırf akademik konuşma istiyor. Bir ayet, bir hadis Mevlana'dan, büyüklerden bir söz olmayacak. Sadece ve sadece akademik bir takım özellikleri sanki gayrimüslim oryantalist bir edayla anlatsanız işte o zaman ilahiyatçı kardeşimiz memnun olacak. Çünkü böyle alışmış, böyle alıştırılmışız. Besmelesiz başlayan kitaplarla Kur'an ve sünnet ifadeleri, hadis kitabında bile o maneviyatı zaman zaman göremiyorsan, e burada büyük bir eksiklik var demektir. E bu şekilde eski ulemamıza bakın, kadim usülden bahsederler. Bir takım çizgiler koyar. Yani öğrenci, mesela çalışkan öğrenci biraz şımardığı zaman ona bir takım derslerle onu e, tabirca caizse hizaya getirecek ifadeler kullanıp Kırmadan İmam Ebu Yusuf, ben oldum, demiş. Ben yetiştim. Tamam Artık hocamın derslerine gerek yok. Küfe Mescidi'nde bir başka köşede ders vermeye başlamış. Aynı mescitte, İmam-ı Azam'ın ders verdiği mescitte, bir başka yerde ders vermeye başlamış. Hocasına izin almadan. Hocasının bir ders vermesi gerekir. konusu konusuyla terziye verilen bir elbisenin zayi olması ile ilgili bir soruyu diyor ki, bu soruyu git sor. Gidiyor, ''Hocam ben elbiseye kumaş verdim. Fakat o kumaşı e, ölçer biçerken yanlış kesmiş, kumaş zayi olmuş.'' El, e, diyor ki, ''Eğer o kumaşın parasını ödemesi gerekir derse şöyle söyle.'' ''Ödemesi gerekmez derse şöyle söyle.'' diye talebesine öğretiyor. Gidiyor, oturuyor. Konu o konuya geliyor. ''Hocam diyor biz bir kimse bir terziye bir kumaş verse.'' keserken yanlış kesse ve kumaş kullanılamayacak bir duruma gelse. Şimdi terzinin bu kumaş parasını ödemesi gerekir. Gerekir diyor. Ama hocam şu kurala göre o zaman gerekmez diyor. Ama hocam şu kurala göre kalkın kalkın bizim daha hocamızdan alacak çok dersimiz var diyor. Geliyor İmam-ı Azam'ın dersine tekrar oturuyor. İmam-ı Azam Hazretleri öyle diyor. Nahnu taallemnel edebe kablel ilm. Biz ilimden önce edebi öğrendik. Mesela haddi aşma konusunda bir örnek olarak vereyim. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki mesela sahabe-i kiram hakkında Es sahabetu kel uyûh Sahabe gözler, gözlerimiz gibidir. Şifa'ul uyûni Adamu messiha Gözlerin şifası gözle fazla oynamamaktır. Elinizi de bir gözünüze götürürseniz, eliniz temiz değilse Mikrop kapar. Mendille gözünüzü dokun. Sahabe gözlerimiz gibidir. Gözlerin şifası, gözlerle fazla oynamamaktır. Sahabe-i kiramı dile dolamak, tenkit etmeye çalışmak bize çok şey kaybettir. Bu bir haddi aşmaktır. Şimdi hadisçiler ve tarihçiler sahabe-i kiramı değerlendirirken farklı değerlendirirler. Mesela tarihçi şöyle değerlidir. Sahabe-i Kiram dediğiniz insanlar insandır, beşerdir. Her beşer hata edebilir. Dolayısıyla bunlar da insan olduğu için bunlar da hata etmişlerdir. Sahabe-i Kiram arasında mesela Hazreti Ali, Hazreti Muaviye arasında şunlar hatalıdır der. Baktığınız zaman doğru mantıktır. Sanki doğru gibi gelir. Hadisçilere bakarsınız der ki hadisçiler Sahabe-i kiram dediğimiz insanlar insandır. Ama özel eğitimden geçmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın övgüyle zikrettiği kimselerdir. En hayırlı ümmettir. Onunla, onunla beraber olanlardır. Dolayısıyla bunların yapmış oldukları hataları dile getirmek bize düşmez. Çünkü Peygamberimiz sahabeyi, ensarı hedef, ittihaz etmeyin buyuruyor. Yani mantıki ölçü mü, nebevi ölçü mü hakim olacak. Tarihçi eğer İslami kültürle yetişmemişse mantık ölçülerini kullanıyor. Kullandığı ölçüler de yanlış değil. Ama hadis alimi nebevi ölçüleri ortaya koyuyor. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, مَا نَالَ مَنْ نَالَ إِلَّا بِالتَّعْضِيمِ وَمَا حَرُمَ مَنْ حَرُمَ إِلَّا bir noktaya gelen, bir dereceye ulaşan saygıyla, hürmetle ulaşmıştır. Bir dereceden mahrum kalan saygısızlık sebebiyle mahrum kalmıştır. Mevlana celaleddin Rumi, iman edeptir diyor. Sünnet edeptir diyor. Yani ölçüler, belirli ölçüler var. Bu ölçüleri kabul etmemek demek... İşte o zaman haddini bilmemek demektir. Bütün İslami kurallarda, bütün ahlaki kuralların başı haddini bilmektir. Kendi görevimizi, kendi sorumluluğumuzu bilmektir. Ben kimim ki sahabeyi kiramı tenkit edeceğim? İslam alimleri bu noktada nasıl bir e, yorum getirmişse, o yorumu kabul etmekten başka çarem yok. Kur'an'i ve nebevi ifadeleri yorumlarken de tarih boyunca İslam alimlerinin çizdiği ölçüler var. Bu ölçülere göre yorumladığımda anlam kazanır. Oriyantalistlerin yorumlarıyla yorumladığım zaman varacağım nokta bellidir. Şunu demek istiyoruz. Hepiniz ilim talebesiniz. Hayatımız boyunca inşallah son nefesimize kadar. Rabbim ilim talebesi olmayı nasip eylesin. Bu noktada haddimizi bilmek durumundayız. Ben ilim yolunda. Ve utit minel ilmi le kalila. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İlimden size pek az bir şey verilmiştir. Benim ilmim, benim bilgim pek azdır diyeceğiz. Ve feuka kulli ilmin ali. Hep bunlar ölçü. Kur'an'ı ölçüler. Her ilim sahibinin üzerinde mutlaka ondan daha iyi bilen biri vardır. Dolayısıyla bilmediğim konuyu ilim ehline sormak benim görevimdir. İlim erbabı ölçüsüz olursa, yöneticiler ölçüsüz olursa, işte toplumun dengesi o zaman bozulacaktır. Ve ilim erbabı da izzeti, vakarı, şahsiyetiyle, kalitesiyle, ilmiyle, bunu göstermek mecburiyetindedir. Bunu öğretmek mecburiyetindedir. Bunu hatırlatmak mecburiyetindedir. Kime, ne zaman, nerede, nasıl konuşacağımızı, nasıl davranacağımızı gösteren kaide nedir? Hikmettir. Hikmet wad'ul eşyâi fî mevâdi'ihâ. Her şeyi yerli yerine koymak demektir. Yani bu noktada bir düğün hatırlıyorum ben Mekke'de. Bir kardeşimizin düğünü Erzurumlu Ahmet Polat Hoca Efendi'nin Edirne'li Ahmet Talih kardeşimiz evleniyor. Ahmet Polat Hoca Efendi bir konuşma yaptı düğünde. Konu ağlayın kardeşler. Ağlayın kardeşler. Ayasofya ağlıyor. Ağlayın kardeşler. Mescid-i Aksa ağlıyor. Ağlayın kardeşler. Yani bundan 30 sene kadar önce böyle bir düğün. Ağlayın. Peygamber Efendimiz ağlamayı tavsiye ediyordu vesaire vesaire. Böyle konuştu. Yani bir düğün konuşması ama her cümlenin sonunda ağlayın kardeşler diyor. Siz benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Bununla ilgili ifadeler. Ondan sonra Doktor Necati Öztürk diye bir arkadaşımız vardı. Gülün arkadaşlar diye başladı. Düğün gülme sevinç vesilesidir. Bayramlarda asık suratlı olmak caiz değildir. Bugün bir kardeşimizi evlendiriyoruz. Bir yuva kuruluyor. Sevinmemiz lazım, gülmemiz lazım. O da bununla ilgili ölçüleri ortaya koydu. Şimdi diyeceksiniz ki dedi, Ahmet Polat Hoca... Yarım saat kırk dakika ağlayın kardeşler dedi. Siz de gülün, sevinin. Elbette sevineceğiz dedi. Bir kardeşiniz, bir arkadaşımız, bir hoca efendinin kızıyla evleniyor. Bir yuva kuruluyor. Sevinmemiz sünnettir dedi. E hoca efendi ağlayın diyor. Aslında onun da sevinmesi gerekiyor. Bir tane kızı var. Erkek çocuğu yok. Bir kızı var. Onun en çok sevinmesi lazım. Kızını evlendiriyor. En son gülen o olacaktır. Ya ağlayın diyorsa bırakın bu gece ağlasın kızını kaybediyor. Ama kusura bakmasın biz ağlamıyoruz, biz seviniyoruz dedi. Onun konuşması Hoca Efendi'nin konuşmasından daha doğruydu. Yani ölçüler zaman zaman çatışabilir. Ramazan'da yemek yemek su içmek orucu bozar. Kural bir. ikinci kural ...unutarak yemek yemek... ...orucu bozmaz. Üçüncü kural... ...seferi... ...90 km veya daha uzun bir mesafeye çıkacak çıkan kimse... ...orucunu açabilir. Az önce... ...ve bu her ikisi de... ...yani dolayısıyla... ...bu konulan kuralla bu konulan kural... ...birbiriyle çelişkili gibi değil. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti okuyor... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileri. tamam Kim hükmetmiyor? İslam dünyası idareci. Hepsi kafirdir. İkinci, hepsi fasıktır, hepsi zalimdir. Okuyor. Ama bu ayetlerin hangi manaya geldiği üzerinde tefsirlere bakma ihtiyacı bile hissetme Sonra bir bakıyorsunuz, ehli tekfir diye bir cemaat çıkıveriyor. Suud Arabistan'da. Ölçüleri ortaya koymak için halbuki ve men lem yahkum bima enzelallah Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Ve ulakehum el ki inkar ediyorsa kafirdir. inkar etmiyorsa fasıktır. Bilerek yapıyorsa zalimdir. Aynı sayfada 3 ayet-i kerime. Bu ölçüleri anlatmak için Müslüman kardeşlerin liderlerinden Hasan Hudaybi bir kitap yazdı duatun la kudat davetçiyiz yargılayıcı değiliz Türkçe'ye tercüme edildi inkılap yayınlarında çıktı davetçiyiz kalın bir kitap yargılayıcı değiliz Musab bin Umeyr davetçi grubu davetçi yani hatırlatan yani ve zekir fe inne zikra tenfeul müminin Hatırlat çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Ayetiyle hatırlatan, tavsiye eden ve bil haq ve tevassu bil sabr tebliğ eden, irşad eden yol gösteren davet eden, uyaran anlamındadır. Yoksa eline bir damga alıp bu kafirdir. Hocam diyor, akşam şu profesörü dinledim. O diyor zalim. Bu kafir. Bu fasık. Bu mülhit. Oh rahatladım diyor. Zındık diyor. Rahatladım. Ya bizim gönlümüzün rahatlaması değil ki ona bu damgayı buna bu münafık dediniz. Biri geldi. Kumrulu Camii'ne çıkıp "Hocam" dedi. "Medine'de münafık olabilir mi?" dedi. Tabi olur." dedim ya. Peygamberimiz zamanında da sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de münafık tamam dedi. Benim bir arkadaşım Medine'de ve münafık dedi. Kalbi rahatladı. Damgayı vurdu ya. Ya haddi aşan kimselere karşı görevimiz nedir? Davettir, tebliğdir, uyarıdır. Yani yolda birini görsek çok öksürüyor. Kardeşim veremli misin? Öyle mi deriz yani? Yani şimdi veya arkadaşımıza dönüp bu veremli dikkatli ol. Ya bizim vazifemiz eğer doktor isek onun tedavisi için o kardeşim gel bakalım ne yaptın sen? Kendine niye bakmadın falan diye onu tedavi etmektir. Tedaviyle yükümlü olanlar eline damgayı alıp ona buna damga vurduğu takdirde kaybederler. Bizim görevimiz çok mühim. Birilerini kazanmak, gönül kazanmak bizim hedefimiz bu olması lazım. Gönül kazanma yerine nefsimizi tatmin yoluna başvurduğumuzda kaybedenler biz oluruz. Taksim'deyim. Kılık kıyafeti berbat bir genç geldi. Hippie kıyafetine bir genç ama hiç öyle başka birini görmedim yani çok perişan sarhoş. Ali İbrahim ojay değil mi dedi bana. E, benim nereden tanıs? Dedi dün akşam dedi vapurda dedi konuşuyordu iftar sohbetinde. Gençlikten bahsediyordu. Ben dedi televizyonda dedi zap pink mi diyor, yaparken diye rastladım diyor. Çok güzel anlattın diyor. Ama diyor, siz kolayca cennete gireceğinizi zannetmeyin. Benim annem kötü yolda, babam kötü... Kıyafetim de bu diyor. Siz cennete kolayca gireceğinizi... Bize ulaşın dedi. Bize ulaşın, bizim gibiler ulaşın dedi. Öyle gitti. Dondum kaldım. Bize ulaşın. Bize ulaşın diyor. Kim ulaşacak o gençliğe? 17 milyon öğrenci var Türkiye'de. 17 milyon. İslam dünyasındaki birçok ülkenin nüfusundan fazla 17 milyon genç. Okulda manevi eğitim alamıyorsa, ailede manevi eğitim verilmiyorsa, medyada manevi eğitim verilmiyorsa, bunlara manevi eğitim kim ve nerede verecek? E bunların haddini bilmemesi kadar gayet normal bir şey yok ki. Dolayısıyla bunların haddi aşması gayet tabii. Bizim toplumda şeytana tapan gençler yoktu ama bugün var. Yani kan akıtmaktan, şeytanı memnun etmek için kan akıtmaktan zevk alan gençler var. Ve hani bizim toplum Hristiyan olmaz diyor bazıları. Toplumda 50 dolar İncil'in arasında gördükten sonra Hristiyan e, e, apartman kiliselerinde görevli binlerce genç var. Fatih'te sadece Fatih semtinde ne kadar apartman kilisi olduğunu söylediklerinde adeta şok olmuştu. Geliyor apartman yani kilis, şeyin apartmanın altında bir kilise. Bir dernek adı altında çalışıyor. İncil vesaire var. Size diyor bilgisayarcı bilgisayar elemanı olarak çalışıyor birini temizlik elemanı olarak, birini güvenlik elemanı olarak alayım. E diyorsunuz ki ben Müslümanım, çalışma Ya kardeşim bilgisayarda çalışacaksın. Biz kimseyi göreceksin diyor. Kimseyi zorla Hristiyan etmiyoruz. Ve böylece gençler giderek ya adamlar gayet uyumlu, gayet ılımlı, gayet güzel davranıyor. İlişki ilişkileri güzel diye birçok genç Hristiyan oluyor. Şunu demek istiyoruz Bizim bu manada görevimiz çok büyük. Davet deyin, irşat deyin, eğitim deyin. Bu noktada e, ister kalemle, ister kelamla, ister yazıyla, ister sözle birilerini uyarma görevimiz çok önemli. Bunun için ölçüleri iyi bilmemiz gerekiyor, ölçüleri yerinde kullanmamız gerekiyor ve yani mesela bir kardeşimizde bir münafıklık alameti görmek demek ona münafıklık damgası vurmak demek değildir. Peygamberimiz şu alametler münafıklık alameti diyor. Yani sakınmamız için, onu uyarmamız için, o noktadan sakı, uzaklaşmamız için söylenen hadis-i şerifleri biz yanlış yerde kullanıyoruz. Bilgiler yanlış yerde kullanılıyor. Bugün ilahiyat mezunu bir kız, bir bakıyorsunuz, elde ettiği bilgiyi yanlış yerde kullanıyor. Yanlış yerde kullandığı için ailede huzur olmuyor. Halbuki ailedeki hizmetin kendisi için ecir, sevap, mükafat haline dönüşeceğini bilse ailede yaptığı her şeyin kendisi için bereket ve huzura vesile olacağını bilse mesele bitecek. Ama o bilgisini yanlış yer, benim bu görevim değil, şu görevim değil, bu görevim değil diyerek yanlış bir yerde kullandığı bilgiyle kendisini mahvediyor. Evet, bana tanınan süre bu kadar. Ee, bu sizinle ilk konuşmamız tabi daha serbest bir konuda daha geniş bir şekilde konuşmayı bu ilim öğrencilerinin dertlerini konuşmayı arzu ederdim. Ama böyle bir konu bize tayin edildi. Ee, diyorlar bir Hoca efendiyi davet ettik bizim vakfa hem tefsirler hakkında bilgi istedik. O da üç tefsiri okuyun diye nasihat etti. Yani genel manada konuşma olduğu zamanda hep aynı tip konuşmalar oluyor. Bunun için konu tahlil edilmiş. Bilmiyorum ne derece faydalı oldu. Allah hepinizden razı olsun. Bu simaların çoğuyla ilk defa tanışıyoruz. Rabbim çalışmalarınıza bereket versin diyorum inşallah. teala. Allah cümlenizden razı olsun. Yalnız, bir şey konu etrafında soru varsa bilmiyorum. Var mı böyle bir uygulamanız? Evet. Da var. Evet. evet. Şimdi, e, davranış zaman içerisinde bazen başka bir davranışa oluşuyor. Bir karakter özelliğini zaman içerisinde başka bir davranışa oluşuyor. Yani su davranışı baharat, bir barda suyu olur, Bir barda suyu çay oluşuyoruz çoğalacak yani tekrar halinde ee, evet çay ee, birkaç tane çayın akması derede derede denizden denizden bu mantar isk denizden oluyor hadi aşmak eğer bir insanın ya da bir topluluğun artık karakteri olmuyorsa bu onun ee, da aynen suyun çoğalması gibi başka bir görüşmesi gibi bir davranış başka bir şey duruşması zulmle ardından üzerine kalekde uygun sağlayan söz konusu değil. Mi? Evet. Hazreti Şerefte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kul yalan söylemeye devam eder eder nihayet yalancılardan olarak yazılır. Doğru sözlü olmaya devam eder devam eder artık sıddık kimselerden olarak yazılır. Yani onun mesela Yahudilerin hatta bir takım davranışları Yahudilik için, Yahudiler için karakter haline gelmiştir. Bu tespit daha çok doğru. Şimdi bu karakter eğitimi denince biz bunu veya kişisel gelişim, benzeri ifadeler biz bunu yeni e, e, konular olarak zannediyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin tamamı bunun üzerinde ee, şeyden e, Ankara'dan İstanbul'a geliyorum. Yanıma biri düştüm. Baktı bizim gazetelerden birini açtı dedim. Dedim güzel bir sohbet edeceğiz dedim. Tanışabilir miyiz? Ben Oğuz Saygın dedi. Ee, Negatif limanlardan pozitif sulara diye bir kitap. NLP uzmanı. Ee, işte bir konferanstan geliyormuş falan. Kendisi o kişisel gelişim noktasında bir takım çalışmaları var. Konuş, söz sözü aç. Dedim ki bunu, bu kişisel gelişim ilkelerini nereden alıyorsunuz siz? Ben imam hatipli değilim dedi. Cumadan cumaya namaz kılarım dedi. Yani öyle bir Müslümanım dedi. Yani işte, cumadan cumaya nasıl namaz kılan bir kimse? Kendi ifadesi. Öyle bir Müslümanım. Ama dedi Diyanet mensuplarına ve ilahiyat fakülteleri, öğrencilerine çok kişisel gelişim dersleri verdim. Dedi. Bir şey söylesem inanmazsınız. Biz Kur'an ve sünnetten alıyoruz. Onun ifadesi. Oğuz saygın ifadesi. Mesela dedim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de size sorsam dedi. Ümitsizlik hakkında kaç ayet var? Belki bilmezsiniz dedi. 15 ayet var dedi. Yeis ve kunut olarak geçer dedi. O söylüyor. Ümit hakkında ayet 20 ayet var dedi. Ümitsizlik inançsızların özelliği olarak anlatılır dedi. Kur'an-ı Kerim'de. Bunları alıyoruz dedi. Sonra bunları geliştiriyoruz dedi. Karakter eğitiminde kişisel eğitimde Temel Kur'an ve sünnette bununla ilgili ölçüler. Ama bununla ilgili ölçüler bize şöyle anlatılıyor. Bize hep nasihat ortamında. Büyükler nasihat eder. Edep. Ha, çocuklar edepli olması lazım. Haya. E kızlar hayalı olması lazım. Saygı. Küçükler büyüklerine saygı olması lazım. Geçen Fatih Camii'ndeki vaazımda öyledim dedim. Siz edepli olun ki çocuklarınız edepli olsun dedim. Büyükler önce edepli olmalı. Yani çok dar çerçevede, saygı deyince büyüğün karşısında duracaksın. Ya o yanlış bir şey söylese de boynunu bükeceksin. Yani öyle bir anlayış var ki bizim klasik anlayışımızda tamamen e, ölçüler, İslami ölçüler çarpıtılmış. Halbuki Kur'ani ölçüler herkesi bağlıyor. İdareciyi de vatandaşı da bağlıyor. Biz sadece vatandaşa hitap ediyoruz. Sadece dinleyiciye hitap ediyoruz. Sadece çocuklara hitap Sadece gençlere hitap ediyoruz. Sanki onlar muhtaç. Hepimiz muhtaçız. Çünkü karakter az önce ifade ettiğiniz gibi pedagojik bir kaydedir. Karakter bir insan giderek onun artık vazgeçilmez bir özelliği haline geliyor. Değişmez hale geliyor. Onun için e, Allah'ın sevgili kulları yani mürşitler, salihler karakter eğitimi üzerine durmuş. Mesela birinde kibir görmüş. Ee, Akşamsettin Hazretleri geldiği zaman e, Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye efendim ben zatalınıza geldim. Ders almak istiyorum. Gelmiş süpürüyüp buyur demiş. Tekki süpürmeye başladı. Efendim ders alın. Evet ilk dersimiz bu demiş. Gelen zat tefsir, hadis, fıkıh halim. Ama önce süpürge. Bir, iki, üç gün. Orada bulunan talebeler, dervişler de zannetmişler ki, yeni bir hizmetçi geldi. Biri diyormuş ki, şurası güzel süpür. Gelen zat da tefsir, hadis, fıkıh halim. Ve bir müddet böyle devam etmiş. Dersleri de dışarıdan dinliyormuş. Dışarıdan, kapı eşiğinden. Çeri bile almıyorlarmış çünkü. Hizmetçi ya bu, kapı eşiğinden dinliyor. Bir müddet sonra kibir, gurur artık bir bakmış bir Fino'ya bir şeyler ekmek ufalıyor biri, gel gel demiş. Bundan sonra bu kürsü, bu minder sana ait. Çünkü ilim adamında ne oluyor? Kibir oluyor. Onun kibirinin kırılması lazım. Zenginde kibir oluyor. İlim adamında kibir oluyor. E şimdi bir toplantıya gittik. Bir teşkilat toplantısında. Konuştuk, sohbet ettik. Oradan daha üstü bir yetkili geldi bizim başkana hitaben. Ahmet dedi siz dedi bütün bu afişleri yapıştırın şöyle yapın böyle yapın. Sert ifadeyle. Gidince hocam dedi görüyorsunuz dedi. Adamın özelliği esnaf dedi. Parası var dedi. İnsan bir hoş geldiniz demez mi dedi? Yani bizim burada ders yaptığımızı biliyordu. Şimdi bu davranışa karşı siz ne dersiniz? Yani büyükler, idareci konumunda olanlar o eğitimden yoksun olunca ne oluyor? Kırıcı oluyor, yıkıcı oluyor ve ondan sonra gönüller kırılıyor, yıkılıyor, bitiyor. İşte bütün bunlar artık onun vazgeçilmez şeyi oluyor. Yani eğer idareci ise o, patronsa sert davranacak, yumuşak davranamaz. Amir ise bir şey vardı, yaşlı bir teyze vardı. Ya geline demişler ki biraz yumuşak davran. Ben kesinlikle diyemem demiş. Onu şımartırım. Sert davranma onun adı karakteri haline gelmiş. Hepimiz bu eğitimden geçmek durumundayız. Yaşlı da tecrübe gururu oluyor. Gençte yumruğu güçlü olduğu için gençlik gururu oluyor. Bir bakıyorsunuz makam sahibinde makam gururu oluyor. Hepsinde farklı bir gurur. Alimde de ilim gururu oluyor veya gösteriş oluyor, şöhret oluyor. Ben şunu yazdım, ben şunu yaptım, ben, ben, ben. Bir doktora tezi tartışmasında 63 defa ben demiş öğrenci. el insaf dedi Mekke'de. Bu nedir dedi ya? Şu kitaplar dedi senin istifade ettiğin kitaplara bak. Bir, bir yerde ene diyen birini görürsen dedi bana haber ver dedi. Şöyle derler dedi. Bu çalışmalarımız neticesinde vardığımız sonuç şudur. Araştırmalarımız bizi şu noktaya götürmektedir. Biz hep böyle derler. Sen dedi, ene ekol ben diyorum, men ente dedi, sen kimsin dedi. Ya. Şu gururunu kırdı. Şimdi ya henüz daha yüksek lisans öğrencisisin. Yani 120 sayfalık bir de 63 yerde, iki sayfadan bir sayfada ene dersen. Ne olacak senin halin dedi. Başladığı eğitimde, karakter dersi veriyor yani. Bıraktı şeyi, bu nedir dedi. Ene, Ene, hiç görmedim dedi. Ya. Şu kitabı okudum ben, bir defa Ene geçmiyor. Bu kitapta. Yani araştırmalarımız, çalışmalarımız, incelemelerimiz neticesinde vardığımız sonuç şu. Hep esnek ifadeler kullanıyorum. Ene, Ene, Ene bu ifadeler, bu çok yanlıştır dedi. Yani birisinin demesi lazım. O yüksek lisans öğrencisine ki, doktora yapacak yarın vesaire vesaire. İlahiyat Fakültesi'ndeyiz. Söz sözü açıyor. Kusura bakmayın. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde akademik kuruldayız. Herkes konuştu. En son Hayrettin Karaman Hoca söz oldu. Herkes arkadaşlar dedi. Birbirinize selam verin dedi. Başka diyeceğim yoktur dedi. Bir buz gibi bir hava. Çünkü Marmara İlahiyat'ta hocalar birbirine selam vermiyor. Hocalar talebeler hiç vermiyor. Yani e şimdi selam verecek bu adam profesör. Doşentte mi selam verecek? Doçent ona selam vermesi lazım. Öteki doktor, öbürü öğretim görevlisi, araştırma görevlisi daha düşük. Düşük olanlar tamam selam verir ama şimdi geçiyor hoca böyle talebelerin yanında. Bir grup öğrenci var. O da onların öğrencisi. Öğrenci arkadan diyor man geçti diyor. Kamyon geçti. Yani hoca selam vermiyor. Ya i̇lahiyat Fakültesi bahçesindeyiz. E şimdi bu bu gurur, bu kibir ne zaman e bitecek? Yani düşünün birbirinize hoca bu acı bir şey değil mi? 160 tane hoca var ilahiyat hocası. İlahiyat hocaları toplansın söylenen söz birbirinize selam verin. Ta öğrencilere selam verin demedi. Birbirinize hocalar birbirine selam verin. E Marmara İlahiyat hocaları da yani en iyi hocalar ilahiyat fakülteleri arasında en iyi ilahiyat fakültesi veya en iyilerden olarak kabul ediliyor. Ama bir gerçek var. İlimde gurur oluyor, zenginde oluyor, mevki makam sahiplerinde oluyor. Diğer hastalıklar oluyor. İşte Allah'ın sevgili kulları, salih kullarının özelliği ya haset, ya gurur, ya riya ya bir benzeri bir eksiklik olduğu zaman onları belli bir seviyeye getirmek. Kumarbaz Necip Fazıl'ı Mütefekkir Necip Fazıl yapan kimdir? Abdülhakim Arvasidir. O ve ben diye kitap yazmıştır. Ne zaman? İşte ona haddini ilmi ölçülerde, irşat ölçülerinde bildiren bizzat Yoksa Necip Fazıl'a bir başkasının haddini bildirmesi mümkün mü? Necip Fazıl son derece zeki son derece kabiliyetli konferanslarını dinledik. Yazılı hiçbir şey anlatmıyor. Ama her sözü, yani ettiği romanı, edebiyatçısınız, şiiri, hikayesi, her şeyi, piyesi vesairesi vesaire, her şeyi bir harika bir insan, deha bir insan. Ancak öyle bir gönül erbabı onu oturtabiliyor, onu hizaya getirtebiliyor, ona haddini öğretebiliyor. Aksi takdirde onunla başa çıkmak, o dahi insanla başa çıkmak zor. Sonu geliyor, bütün bunların kişisel girişim ve karakter eğitimi derslerine geliyor.